Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, hicretin altıncı yılıydı. Müminler umre için Hudeybiye'ye kadar gelmişlerdi. Ama Mekke müşrikleri keskin bir tavır takındılar. Müslümanları Mekke'ye sokmama tavır içerisine girdiler çözüm arayışlarına girildi. Sonunda anlaşmaya varıldı. Peygamber Efendimiz'le Mekke heyeti arasında barış anlaşması imzalanıyordu. Anlaşmada kabul edilen ve yazıya geçirilen maddeler şunlardı. Birincisi, Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret edemeyecekti. Ama gelecek yıl umre yapabileceklerdi. Kabe'yi ziyaret edebileceklerdi. Gelecek yıl Kureyş Mekke'yi boşaltacaklardı ve Müslümanlar da üç gün içerisinde umrelerini yapacaklardı. Mekke'ye girerken yanlarında yolcu silahlarından başka bir silah bulundurmayacaklardı. İkincisi, Mekke'den birisi Müslüman olarak Medine'ye sığındığı zaman iade edilecekti. Fakat Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecekti. Üçüncüsü, Arap kabilelerinden isteyen kabile iki taraftan birisiyle ittifak edebileceklerdi. Dördüncüsü bu anlaşma on yıl sürecek. Bu süre zarfında her iki taraf birbirlerine saldırmayacak, birbirleriyle savaşmayacaktır. Buna her iki tarafın müttefikleri de dahildir. Hudeybiye anlaşması gerçekleşmişti. Ama Müslümanlar Peygamber Efendimizin çok taviz verdiğini düşünüyorlardı. Müslümanların aleyhine müşriklerin yararına olan maddeleri kabul etişini işlerine sindiremiyorlardı. Bir de Ebu Cendel olayı yaşanıyordu. Bu olay Müslümanların gerginliğini daha bir büyütüyor, derin bir acın içerisinde bırakıyordu. Sanki elleri kolları kırılmış gibiydi. Yüreklerinde büyük bir ağırlık vardı. Moralleri büyük oranda bozulmuş, moralleri düşmüştü. Bulundukları yerde çakılıp kalmışlar gibiydi. Bir kış fırtınasına tutulup da donup kalmış haldeydiler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kurbanlarını kesmelerini, saçlarını kazıtmalarını ve sonra da ihrandan çıkmalarını istediler. Müslümanlar bu kez daha bir şaşkınlık içerisine giriyorlardı. Kurbanlar haram bölgesinde kesilirdi. Saçların kazınması yine haram bölgesinde olurdu. İbrahim'i gelenek böyleydi. Peygamber Efendimiz'in haram bölgesinin dışında kurbanların kesilmesini, saçların kazınmasını istemesini garip buluyorlar, şaşkınlık yaşıyorlardı. Üst üste olumsuzluklar yaşanıyordu. Olumsuzluk dalgaları üstlerine üstlerine geliyor gibiydi. Peygamber Efendimiz tekrar, şerefler arkadaşlarına hitap ediyordu Kurbanlarını kesmelerini Saçlarını kazımaları Ve ikramdan çıkmalarını bildiriyordu Ama onlarda en ufak bir hareket yoktu Şaşkın şaşkın bakıyorlardı Olup bitenlere anlam veremiyorlardı Zihinlerde düğümler vardı Sorular vardı Olup bitenlerin arka planda yatanlar neydi Bunu kavramak, anlamak ve netleşmek istiyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üçüncü kez şerefli arkadaşlarından yapmaları gerekeni beyan ediyor, ama onlarda derin bir isteksizlik vardı, hareketsiz haldeydiler. Peygamber Efendimiz ilk kez o asil arkadaşlarının böyle durgun olduklarını görüyordu. Onlardan istediklerini yapılmadığını görüyordu. Buna hüzünleniyor ve çadırına giriyordu. Çadırda Ümmü Seleme annemiz vardı. Rasul Ekrem Efendimiz, ''Ey Ümmü Seleme, ne oluyor bu insanlara? Şaşılacak şey, onlara kurbanlarınızı kesin, saçınızı kazıtın, ihramdan çıkın diyorum ama hiçbirisi dediğimi yapmıyor. Onlar beni işitiyorlar ama yüzüme bakıyorlar. Fakat dediğimi yapmıyorlar.'' diyerek üzüntüsünü Ümmü Seleme annemizle paylaşıyordu. Ümmü Selema annemiz ya Resulallah, Sen yapacağını yap, kurbanını kes, saçını kazıt ve ihramını çıkar. Göreceksin onlar da aynısını yapacaklar diyordu. Peygamber Efendimiz çadırından çıkıyor, hiç kimseye bir şey demiyor, hazırlıklarını tamamlıyor ve Allahu Ekber diyerek yüksek sesle tekbir alıyor ve kurbanını kesiyordu. Merakla ne olacağını bekleyen Ümmü Selama annemiz diyor ki Müslümanlar, Resulullah'ın kurbanını kestiğini görünce kurbanlıklarına doğulu öyle bir sıçrayışla yerlerinden kalktılar ki birbirlerinin üzerine yığıldılar. Birbirlerini ezecekler diye korktum diyordu. Ortam bir anda tatlı bir telaşa dönüşüverdi. Onların yorgun gönüllerine sanki seher yeli dokunuyor, gönüllerinin kapıları açılıyordu. Tatlı tatlı seher yerleri Gönüllerini okşuyor gibiydi Huzursuzluğun Sıkıntının Şaşkınlığın yerine Sevinç Tatlı bir telaş Ve yapılması gerekeni Yapmaya yöneliş alıyordu Peygamber efendi bizim kalbinde Rabbani ile taifler esiyordu Gül yüzleri daha bir berraklaşıyor Doyumsuz bir tebessüm kuşatıyordu Hepsi kurbanlarını kesiyor Saçlarını tıraş ediyor Ve ihramlarını çıkarıyorlardı Kırılmış kalpler, Rabbani iklimde tekrar ihyâ oluyor bir diriliş iklimine giriyorlardı. Onların üzüntüleri, onların kırılmaları Allah'ın Resulüne değildi. Bilakis ona gölge düşürülüyor diye derin hüzünlere, hoşnutsuzluklara giriyorlardı. sahabe kiram öyleydi. Kendilerine binler diken batsındı, ama sevgilinin semtine bir diken bile ulaşmasındı. Onlar öyleydi. Onlar onun uğrunda candan ve canandan geçerlerdi. Yeter ki sevgilinin gönlüne gölgeler düşmesindi. Oysa derinlerde işleyen bir mana vardı. Yani, Allah'ın peygamberinin kalbinde ümmet vardı. Ümmetini kalbinde taşırdı. Onlara bir şey olursa diye kainat çapında bir duyarlılıkla hareket ederdi. Onlara dayanamazdı, onlara kıyamazdı. İşte Hazreti Osman Efendimiz, Mekke müşriklerince öldürüldü şayası, haberi gelince hemen ölümüne sözleşmeye giriyordu. Arkadaşları uğruna, ümmeti uğruna katlanamayacağı hiçbir çile olmazdı, olamazdı. Dünya bir yanaydı, ümmeti bir yanaydı. O ümmetini kalbinde taşırdı. Onlar Allah'ın Resulüne kırılganlık göstermezlerdi. Bunu akıllarından bile geçirmezlerdi. Anlaşmanın bazı şartlarına takılmışlardı. Onları doğru bulmuyorlardı. O şartlar onlara ağır geliyordu. Onları melul mahsun eden o maddelerdi, o şartlardı. Hudeybe'ye de kurbanlarını kesmişlerdi. Kurbanlarının etinden biraz yemişler, kalan büyük bölümünü o civardaki kabilelere dağıtmışlardı. Anlaşma olayının sonrasında Ebu Cendel olayı vuku buluyordu. Sahabe-i anlaşmanın bazı maddelerini kabullenemiyorlardı. Bir de Ebu Cendel olayı gerçekleşince Hazreti Ömer Efendimiz kendini tutamıyordu. Siz gerçekten Allah'ın Resulü değil misiniz demekten kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz bir sukunet içerisinde Hazreti Ömer Efendimizin sorularını bir bir cevaplandırıyordu. Ama Hazreti Ömer Efendimiz sükun bulamıyor ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e varıyor. Resulullah'a şikayet ediyordu ya da içinin yangınını Ebu Bekir Efendimiz'le paylaşıyordu olaylar cereyan ederken en belirgin şekilde sakinliğini koruyan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz daha sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah'a geliyor ona şikayetleniyordu Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Hazreti Ömer efendimizin Rasulullah hesaba çeker gibi davranışının çok yanlış olduğunu dile getirerek ''Ey Ömer kendine gel şeytanı kov Allah'a sığın yanlış yapıyorsun'' dedi. Bu sözler Hazreti Ömer efendimizi bıçak gibi kesiyordu. Aniden duruyor ve derin bir şekilde kendini sorgulamaya başlıyordu. Bu arada Peygamber Efendimiz Medine'ye dönüşün işaretlerini veriyordu. Hazırlıklar bitmişti. Yol Medine'ye idi. Hudeybiye'de 20 gün kalınmıştı. Şimdi dönüş vaktiydi. Kervan Medine'ye yürüyordu. Ortam tamamen sakinleşmişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın sözleri Hazreti Ömer Efendimiz'in aklını başına getirmişti. Hazreti Ömer Efendimiz Yaptıklarını bir bir gözünün önüne getiriyor, Peygamber Efendimiz'e karşı bu denli tavırlar içerisine nasıl girebildiğini, şimdi içi yanmaya başlayarak derinden kavruyordu. Son derece pişman olmuştu. Giderek perişan oluyordu. Kendisinin o anlarını şöyle anlatıyordu Ömer Efendimiz. Ben o günkü kadar hiç perişan olmadım. O günkü kadar yanlış yapmadım. Daha önce hiç davranmadığım şekilde Resulullah'a kötü davrandım. Yaptığım şeyleri düşündüm. Düşündükçe sıkıntım arttı. Resulullah'a karşı davranışımın yanlışlığından dolayı korkmaya, ilahi azabın üzerime ineceğine inanıp azabı beklemeye başladım, diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz yanlış yaptığını derinden kavradıktan sonra kendini bir ızdırabın Bir ateş çemberinin, bir pişmanlık ateşinin içinde buluyordu. Alev alev içi yanıyordu. Bu denli tavrı Allah'ın Resulüne nasıl yapabilmişti? Şimdi bir çözüm arayışın içerisindeydi resul Ekrem'e yaklaşmaya çalışıyordu Bir yolunu bulup özür dileyecekti Peygamber Efendimiz'in kalpleri dirilten kelamını duymak içinde yanan yangını söndürmek istiyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı Resulullah sükut halinde yürüyordu Hazreti Ömer Efendimiz bir konuşma zemini olsun diye bir soru sordu Ama Peygamber Efendimiz sükut ediyordu. Hazreti Ömer Efendimiz ikinci kez soruyordu. resul Ekrem Efendimiz ise sükutu tercih ediyordu. Ömer Efendimiz üçüncü defa sordular. Yine cevap yoktu. Hazreti Ömer Efendimiz o anları şöyle anlatıyordu. Kendi kendime, Ey Ömer! Allah seni kaybetsin de yok olasın olmaz mı? Bak Resulullah'a üç kez sordun. Hiçbirinde seninle konuşmadı Sen aleyhine ayet inecek bir iş yaptın Azabı hak ettin ey Ömer deyip Aleyhime inecek ayeti duymamak için Devemi sürüp Resulullah'ın yanından uzaklaştım İnsanların en önüne geçtim Yakın uzak her şey beni tuttu Sıktı ve bunalttı İnsanların önünde tasalı Hüzünlü bir şekilde gitmeye başladım Perişandım ne yapacağımı bilemiyordum. Bu sırada ''Ey Ömer neredesin?'' diye seslenildiğini duydum. Resulullah'ın beni çağırdığını söylediler. Kendi kendime ''Eyvah!'' Hakkımda ayetindi ''Mahvoldum'' dedim. Çok korkmuştum. Ne kadar korktuğumu sadece Allah bilir. Rasulullah'ın yanına gittim. Selam verip yaklaştım. Selamıma karşılık verdi. Baktım sevişliydi. Yüzü gülüyordu. Ey Hattaboğlu! Ey Ömer! Bana bir sure vah yolundu dedi. Eyvah! dedim. Korktuğum başıma geldi. Ben bunları düşünürken Resulullah yeni vah yolan sureyi okumaya başladı. Doğrusu biz sana açık bir fetih ihsan ettik buyuruluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.